Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim rahim ül Bitir Bitir kitabı 1. Bitir namazı hakkında gelen şeyler babı Bize Malik Nafi'den, o da Abdullah İbni Dinar'dan, onlar da İbni Ümer'den haber verdi O şöyle demiştir Bir kimse Resulullah'a gece namazını sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gece namazı ikişer ikişerdir. Herhangi biriniz sabah vaktinden endişe ettiği zaman bir tek rekat kılar ki bu tek rekat onun evvelce kılmış olduklarını tekleştirir buyurdu. Geçen isnat ile nafiden o da Abdullah İbni Ömer bitirde tek rekat ile iki rekat arasında selam verirdi. O kadar ki arada bazı işlerinin yapılmasını bile emrederdi demiştir. İbn Abbas radıyallahu anh Kureybe Meymunen'in yanında ki o İbn Abbas'ın teyzesidir. Gecelediğini haber verip şöyle demiştir. Ben başımı yastığın eline koyup uzandım. Resulullah ile evli de yastığın boyuna başlarını koyarak uzandılar. Resulullah gece yarısı olunca Yahut buna yakın bir zamana kadar uyudu. Sonra yüzünden uykuyu eliyle silerek uyandı. Sonra Ali İmran suresinden son 10 ayeti okudu. Sonra Resulullah kalkıp asılı duran küçük bir kırbaya uzandı, güzelce bir abdest aldı. Sonra kalkıp namaza durdu. Ben de kalkıp onun yaptığı gibi yaptım ve onun sol yanına namaza durdum. Sağ elini başımın üzerine koydu ve sağ kulağımı tutup bitmeye koyuldu. Sonra iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat namaz kıldı. Ondan sonra tek rekatlı bir namaz kıldı. Sonra müezzin gelinceye kadar yine uzandı. Müezzin gelince kalkıp iki rekat namaz kıldı. Sonra çıktı ve sabah namazını kıldırdı. Bana Amr İbni Haris haber verdi. Ona da Abdurrahman İbn Kasım, kendi babasından, o da Abdullah İbni Umer'den tahtis etmiştir. Abdullah İbni Ümer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece kılınacak nafile namazı ikişer ikişerdir. Gece nafilesinden çıkmak istediğin zaman bir rekat kıl ki senin daha önce kılmış olduğun reketleri tekleştirsin. Ev Kasım İbni Muhammed, biz buraya erdiğimiz günler, günden beri birçok insanları hep üç reketle bitir kılıyorlar gördük. Bununla beraber hepsi, yani bir de, üç de, beş de, yedi de caizdir. Ben bu sayıdan hiçbirinde beys olmadığını umarım demiştir. Ayşe Radiyallahu Anh şöyle haber vermiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 11 rekat namaz kılardı. Sabah namazı işte buydu. Müminlerin annesi gece namazını kastediyor. O bu namaz içinde öyle secde ederdi ki hiç başını kaldırmadan her biriniz elli ayet okuyacağı kadar dururdu ve sonunda sabah namazından evvel iki rekat kılardı. Sonra Müezzin sabah namazı için kendisine gelinceye kadar sağ yanı üzerine yatardı. 2. Vitim namazının saatleri, kılınma vakitleri babı. Ebu Hru ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana uykuya varmadan evvel vitim namazını kılmayı tavsiye etti demiştir. Bize Enes i̇bn Sirin tahdis edip şöyle dedi. Ben İbni Ömer'e sabah namazından evvel iki rekat hakkında nereyi edersin yani ne dersin? Bunlarla kıraati uzatayım mı dedim İbni Ömer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ikişer ikişer namaz kılar ve bir rekatla bitir yapardı. Sabah namazından evvel sanki eli kulağında ezan yani ikamet olunuyormuşçasına suratla iki rekat namaz kılardı dedi. Hammad yani süratle demiştir. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Gecenin her saatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bitir namazı kılmıştır. Son vak, vakitlerindeki vitri ise gecike gecike seher vaktine varıp dayanmıştır. Peygamber sallallahu 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in geceleyin ehlini bitir namazı için uyandırması babı Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben onun döşeği üzerinde aykırı vaziyette uyuduğum halde bana doğru namazını kılar. Bitir kılmak istediği sırada da beni uyandırırdı. Ben de bitir namazını kılardım. Dördüncü bab. Musalli namazın sonunu bitir yapsın. Bana Nafi Abdullah İbni Ömer'den tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Geceleyin namazınızın sorunu vitir yapınız buyurmuştur. 5. Binek hayvanı üzerinde vitir namazı babı. Said İbni Yasar şöyle demiştir. Ben Abdullah İbni Ömer'le birlikte Mekke yolunda gece sefer ediyordum. Yine Said dedi ki sabah vakti yakın mı diye şüphe edince devemden indim ve vitir namazını kıldım. Sonra Abdullah İbni Ömer'e yetiştim. Abdullah İbni Ömer neredeydin diye sordu. Ben de sabah olacağından endişe ettim de inip bitir namazımı kıldım dedim. Bunun üzerine Abdullah, Allah'ın elçisinde senin için güzel bir örnek yok mu dedi. Ben evet, vallahi vardır dedim. Abdullah, muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deve üzerinde bitir namazı kılar idi dedi. 6. Sefer esnasında bitir namazı bağlı. İbn-i Umer radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefer esnasında binek devesi üzerinde deve yönünü hangi cihete çevirirse çevirse namaz kılardı. Farzlardan başka gece namazını ima ederek eda ederdi. Bitir namazını da binek devesi üzerinde kılardı. 7. Rükudan evvel ve sonra kunutun meşruluğu babı. Bize Hamad İbni Zeyd Ebu Yub Es Sahtiyani'den o da Muhammed İbni Sirin'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Enes İbni Malike Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selden sabah namazındaki kunut duasını okudun mu diye soruldu. O da evet dedi. Bunun üzerine kendisine Rükü'den evvel mi kunut yaptı diye soruldu. O da az müddet Sürmek üzere rüküden sonra kunut yaptı dedi. Bize Museddet tahtis edip şöyle dedi. Bize Abdülvahid tahtis edip şöyle dedi. Bize Asım İbni Süleyman tahtis edip şöyle dedi. Ben Enes İbni Malik'e kunut hakkında soru sordum. Enes muhakkak kunut vardır dedi. Ben kunut rüküden evvel mi? Yahut sonra mıydı diye dedim. Enes rüküden evvel dedi. Asım falan kimse senden rivayet ederek bana haber verdi ki sen rüküden, rüküden sonraydı demişsin. Ona ne dersin dedi. Bunun üzerine Enes o yanlış söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruküdan sonra yalnız bir ay konut yaptı. Bu konutun sebebi de şu oldu zannederim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Takriben 70 kişiye varan ve kendilerine kurra adı verilen bir takım insanları müşriklerden bir kavmin yanına göndermişti. O kurra sayıca müşriklerden az idiler. Bunun için onların eliyle helak olmuşlardı. O müşrikler ile Resulullah arasında bir ahit vardı. Resulullah bir ay o müşrikler aleyhine dua ederek konut yaptı. Yine bu bize Ahmet İbni Yunus haber verip şöyle dedi bize Zahide İbni Kudame etteymi Süleyman İbni Tarhan'dan o da Ebu Miclez'den haber verdi Enes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rıl ve Zevkan kabileleri aleyhine bir ay dua ederek konut yaptı demiştir yine bize Museddet tahdis edip şöyle dedi bize İsmail tahdis edip şöyle dedi bize Halid Ebi Kılabe'den tahdis etti ines kurut vaktiyle akşam ve sabah namazlarında kurut vakti vaktiyle akşam ve sabah namazlarında idi demiştir. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Rahman ve rah Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kitab-ı İstiska yağmur duası kitabı. 1- Yağmur isteme duası ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yağmur isteme duasına çıkması babı Abdullah İbni Zeyd şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yağmur isteme duası yapmak üzere Namazgaha çıktı Ve ridasını tahvil etti 2- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ya Allah içinde bulundukları bu yılları onlara Yusuf Peygamber'in yılları gibi kıtlık yılları yap diye dua etmesi babı. Bize Muhire İbni Abdurrahman, Ebu Zinat'tan, o da El-Araç'tan, o da Ebu Hureyre'den tahdis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonrakirdan başını kaldırdığı zaman şöyle derdi. Ya Allah, Ayyaş İbni Rabia'yı kurtar. Ya Allah, Selamet İbni Hişam'ı kurtar Ya Allah! El-Velid kurtar Ya Allah! Kafirler elinde bunalıp zayıf ve aciz görülen diğer müminleri kurtar Ya Allah! Mudar kafirleri üstüne baskını daha da şiddetlendir Ya Allah! İçinde bulundukları bu yılları onlara Yusuf Peygamber'in yılları gibi kıtlık yılları yap ve yine Peygamber şöyle dedi Gıfar kabilesine gelince Allah onlara mağfiret etsin Eslem kabilesi ile de Allah müsalim olsun yani barışık gitsin. İbni Ebi Zinat babası Ebu Zinat'tan olmak üzere duanın hepsi sabah namazında için sabah namazı içinde idi demiştir. Mesruh şöyle demiştir. Bize Abdullah İbni Mesud'un yanında bu biz Abdullah İbni Mesud'un yanında, Mesud yanında bulunuyorduk. O şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlarda yani Kureyş'ten Kureyş'te İslam'a karşı aleyhdarlık görünce Ya Allah bunlar hakkındaki dileğin Yusuf peygamberin yedi kıtlık seneleri gibi yedi senedir dedi. Bunun üzerine onları öyle bir kıtlık yakaladı ki her şeyi kökünden kuruttu, bütün bitkileri yok etti. O derece ki her çeşit hayvan derilerini, ölü hayvan etlerini hem de kokmuşlarını yediler. Onlardan biri gökyüzüne bakınca açlıktan dolayı gözleri ortalığı duman görürdü. Derken Ebu Sıfyan peygamberin yanına geldi. Geldi de ya Muhammed sen Allah'a taatı ve kısımlara ilgiyi emredip duruyorsun. Kalbin helak oldu. Artık onlar için Allah'a dua dedi. Yüce Allah şöyle buyurdu. O halde semanın apaşikar bir duman getireceği günü gözetle. Öyle bir duman ki insanları sanacaktır. O bu pek yaman bir azap diyecekler. Ey Rabbimiz bizden bu azabı açıp kaldır. Çünkü biz iman edeceğiz. Onlar için düşünüp ibret almak nerede? Kendilerine hakikatleri açıklayan bir Resul geldiği halde yine ondan yüz çevirdiler. Biz öğretilmiş bir mecnun bir öğretilmiş bir mecnun Dediler Biz bu azabı biraz Açıp kaldıracağız fakat siz Hiç şüphe yok ki tekrar Dönecek olanlarsınız Çok büyük bir şiddet ve salvetle Çarpacağımız o gün muhakkak ki Biz onlardan intikam alıcılarız Duhan suresi 10. ayetten 16. ayete kadar Batşe Bedir günü olandır demek ki Duhan da batşede Lizam'da Rum ayeti de meydana gelmiş ve geçmiştir. 3. Yağmursuz kaldıkları zaman insanların imamdan yani en büyük amirlerinden yağmur duası yapmasını istemeleri babı. Bize Abdurrahman İbni Abdullah, babası Abdullah İbni Diner'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben Abdullah İbni Ömer'i, Ebu Talib'in şu şiirini mesel edinerek okuduğunu işittim. Hey babasız, ırz ve harimi himaye eden, kötü sözlü olmayıp kimseye de yük teşkil etmeyen bir efendiyi, bir kavmin terk etmesi nedir? O öyle bir seyittir ki bembeyazdır, yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur istenir. Yetimlerin yediricisi, durların koruyucusudur. Ve Umar, i̇bn Hamza şöyle dedi. Bize Salim babası İbn-i Ümer'den etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de minbere çıkıp yağmur duası yaptığını ve daha inmesine mahal kalmadan olukların gürül gürül coşup aktığını görünce Resulullah'ın mübarek yüzüne baka baka o malum şairin ve ebyadu yüsteskal gammamı bir vekihi Sözünü nice defalar hatırlamışsındır. Ravi Abdullah İbni Dinar el-Adavi dedi ki, bu söz Ebu Talib'in sözüdür. 5. <gülüyor> bize Muhammed İbni Abdullah El Ensari tahtis edip şöyle dedi. Bana babam Abdullah İbni Müsenna, Sumame İbn Abdullah İbn Enes'ten o da Enes İbn Malik'ten olmak üzere tahsis etti ki. Halk yağmursuz kalıp kıtlığa uğradıkları zaman Umer İbnü'l Hatta peygamberin amcası Abbas İbn Abdülmuttalib vesile edinilerek yağmur duası yapar ve duada ya Allah bize peygamberimizi vesile edinerek senden niyazda bulunulduk da sen de bize yağmur du'a yağmur ihsan ederdin. Şimdi de peygamberimizin amcasını vesile edinerek senden niyaz ediyoruz. Bize yine yağmur ihsan ile der idi. Ravi Enes bu duanın akabinde kendilerine yağmur ihsan olunurdu demiştir. 4. Yağmur isteme duası üst elbiseyi tahvil etme babı. Yağmur isteme duasında üst elbiseyi tahvil etme babı. Bize şube Muhammed İbni Ebi Bekir'den, o da Abbat İbni Temim'den, o da Abdullah İbni Zeyd'den haber verdi. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yağmur isteme duası yaptı da cidasını yani üst elbisesini geriye döndürüp tersine çevirdi. Abbat İbni Temim kendi amcası Abdullah İbni Zeyd'den olmak üzere babası Ebu Abdullah İbni Ebi Bekir'e şöyle tahsis ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazgaha çıktı ve yağmur isteme duası yaptı. Akabinde kıbleye döndü. Ridasını kalp etti ve iki rekat namaz kıldırdı. Ebu Abdullah el-Buhari der ki, Sufyan İbni Uyeyne yağmur duası hadisenin rabisi, ezan sahibi olan Abdullah İbni Zeyd İbni Abdirrabbi'tir. Zannediyordu. Bu zan bir vehimdir çünkü yağmur duası hadisinin ravisi olan zat Abdullah İbni Zeyd, İbni Asım el-Mazini'dir, Mizanur ensardır. 5. Yağmur isteme duasının cami olan meslek içinde dahi yapılması babı. Bize Şerik İbni Abdullah Ebi Nemir tahsis etti. O da Enes İbn Malik'ten şöyle zikredip işitmiştir. Bir kimse Cuma günü Resulullah ayakta hutbe yaparken minberin karşısında bulunan bir kapıdan içeriye girdi. Ve Resulullah'ın karşısında ayakta dikilerek Ya Resulallah, davarlar helak oldu, yollar kesildi. Binaenaleyh Allah'a dua et de imdadınıza yetişsin dedi. Ravi dedi ki, bu söz üzerine Resulullah, hemen iki elini kaldırdı da Allahumma eskina Allahumma eskina Allahumma eskina. Ya Allah bize yağmur ver. Ya Allah bize yağmur ver. Ya Allah bize yağmur ver dedi. Yine Enes şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki o sırada gökyüzünde ne kalın ne ince bulut hiçbir şey görülmüyordu. Bizimle Seli Dağ arasında o zaman hiçbir ev, hiçbir konak yoktu. Enes dedi ki derken Resulullah'ın Arka tarafında kalkan şeklinde bir bulut parçası çıkar geldi. Sema'nın ortasına varınca yayıldı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Enes dedi ki Allah'a yeminle söylüyorum biz 6 gün yani bir hafta güneşin yüzünü görmedik. Sonra öbür cuma günü yine Resulullah ayakta hutbe yaparken yine o kapıdan bir kimse girdi. Peygamberin karşısına geçti ve ayakta dikilerek. Ya Resulallah mallar helak oldu yollar da kesilip kapandı. Allah'a dua et de artık bu yağmuru tutsun dedi. Enes dedi ki bunun üzerine Resulullah iki elini kaldırdı. Ya Allah etrafımıza yağsın üzerimize değil. Ya Allah tepelere, dağlara, kalalara, bayırlara, derilere, ağaçlıklara yağdır diye dua etti. Enes dedi ki bunun üzerine hemen yağmur kesildi ve namazdan çıktığımızda güneşte yürür olduk. Hadisi Enes'ten rivayet eden Şerik, İbni Abdullah dedi ki ikinci hafta gelen adam ki hafta gelen adam mıydı diye Enes'e sordum. Enes bilmem dedi. 6. Yağmur isteme duasının kıbleye yönelmeden cuma hutbesi içinde yapılması babı. Bize İsmail İbni Cafer Şerik'ten o da Enes İbni Malik'ten tahsis etti. O şöyle demiştir bir kimse cuma günü Resulullah ayakta hutbe yaparken Darul Kadar tarafında vaktiyle mevcut olan bir kapıdan içeriye girdi de Resulullah'ın karşısında ayakta durdu. Sonra Ya Resulullah mallar helak oldu, yollar kesildi. Allah'a dua et de bize yağmur ihsan etsin dedi. Bunun üzerine Resulullah iki elini kaldırdı. Sonra da Allahümme eskine, Allahümme erisne, gısne, Allahümme e ''Ya Allah bize yağmur ver, ya Allah bize yağmur ver, ya Allah bize yağmur ver.'' dedi. Enes dedi ki, ''Allah'a yeminle söylüyorum, o sırada biz gökyüzünde ne kalın ne de ince bir bulut görüyorduk. Bizimle Sel dağı arasında hiçbir ev ve hiçbir konak da yoktu.'' Enes dedi ki, ''Derken Resulullah'ın arka tarafından kalkan şeklinde bir bulut çıktı. O bulut semanın ortasına varınca yayıldı.'' Sonra yağmur yağmaya başladı. Allah'a yemin ediyorum ki biz altı gün güneşi görmedik. Sonra öbür cuma günü yine Resulullah ayakta hutbe yaparken yine o kapıdan bir kimse daha girdi. Resulullah'ın karşısına geçip dikeldi. Ya Resulullah mallar helak oldu, yollar kesilip kapandı. Allah'a dua ette. artık yağmurları bizden tutsun dedi. Bunun üzerine Resulullah iki elini kaldırdı. Sonra ya Allah etrafımıza yağsın üzerimize değil. Ya Allah tepelere bayırlara dereleri içlerine ağaç ve ot bitecek yerlere yağdır diye dua etti. Enes dedi ki bu dua üzerine hemen yağmur kesildi. Biz de mescidden çıkıp güneşte yürüyorduk. Şerik İbn Abdullah dedi ki Enes'e ikinci hafta gelen zat evvelki hafta gelen zat mıydı diye sordum da o bilmiyorum dedi. 7. Minbel üzerinde yağmur isteme duası babı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe yaparken birdenbire bir adam geldi ve ya Resulallah yağmur kıtaldı. Allah'a dua etti bize yağmur yağdırsın. Resulullah hemen dua etti derken üzerimize yağmur yağmaya başladı. Öyle ki az daha evlerimize ulaşamayacaktık. Ondan sonraki cumaya kadar üzerimize hep rahmet rahmet yağdı durdu. Enes dedi ki öbür Cuma bu adam yahut başkası ayağa kalktı ve ya Resulallah bu yağmuru bizden çevirmesi için Allah'a dua ette. bu yağmuru üzerimizden çevirsin dedi. Bunun üzerine Rasulullah, ya Allah etrafımıza yağdır, üzerimize değil dedi. Enes dedi ki, yemin olsun bulutların sağa sola doğru parçalandıklarını ve etraftakiler üzerine yağmur yağarken Medine ahalisinin yağmur altında olmadıklarını muhakkak görmüşümdür. 8. Yağmur isteme duası halinde cuma namazı ile yetinen kimse babı Enes radıyallahu an şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi de hayvanlar helak oldu yollar kesilip kapandı dedi. Akabinde peygamber dua etti. Artık bize o cumadan itibaren öteki cumaya kadar yağmur verildi. Sonra bir daha geldi evler yıkıldı yollar kesildi hayvanlar helak oldu. Allah'a dua etti şu bulutların sağnağını durdursun. Bunun üzerine peygamber ya Allah tepelere, bayırlara, derilere ve ağaç bitecek yerlere ağaçlıklara yağdır diye dua etti. Bu dua akabinde bulutlar Medine'nin üstünden kumaş dürülür gibi dürüldü. 9. Yağmur çokluğundan yollar kesildiği zaman dua edilmesi babı. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın yanına bir zat geldi de Ya Resulullah hayvanlar helak oldu Yollar kesildi Allah'a dua ediver dedi. Resulullah hemen dua etti Dua akabinde bir cumadan Diğer cumaya kadar halkın üzerine Hep yağmur yağıp durdu Nihayet bir zat Resulullah'a geldi Ve Resulullah evler yıkıldı Ya Resulullah evler yıkıldı Yollar kesildi Hayvanlar helak oldu dedi Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Allah dağ başlarına, tepelere, vadilerin içlerine ağaç bitecek yerlere yağdır diye dua etti. Bulutlar hemen Medine'nin üstünde kumaş türlüyü gibi duruldu. 10. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem cuma gününde yaptığı yağmur isteme duası duasında dış elbisesini tahvil etmedi. Denilmesi babı. Bize Mufa ibni İmran El-Evzai'den, o da İshak ibni Abdullah'tan, o da Enes ibni Malik'ten şöyle tahdis etti. Bir şahıs peygambere geldi de su kıtlığı sebebiyle malların helakını çoluk çocuğun meşakkatini şikayetle arz etti. Bunun üzerine peygamber yağmur istemek üzere Allah'a dua etti. Enes'in ravisi İshak ibni İbrahim yahut onunla Buhari arasındaki diğer bir ravi dedi ki, Enes ne peygamberin dış evliliğinin tahvil ettiğini ne de kıbleye yöneldiğini 11'in 11. bab Halk kendilerine yağmur duası yapması için imama gidip şefaat istediklerinde imam onları geri çevirmez. Enes İbni Malik radiyallahu an şöyle demişti. Biz kimse Resulullah'a geldi de Ya Resulullah hayvanlar helak oldu, yollar kesildi. Allah'a dua ediver dedi Resulullah. Allah'a dua etti derken cumadan öteki cumaya kadar üzerimize yağmur yağıp durdu. Nihayet bir zat peygambere geldi. Ya Rasulullah, evler yıkıldı, yollar kesildi, hayvanlar helak oldu dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Allah dağların sırtlarına, tepelerin üzerine, derelerin işlerine ve ağaç ve ot bitecek yerlere yağdır diye dua etti. Bu dua akabinde bulutlar Medine'nin üstünden kumaş gibi dürülür gibi dürüldü. 12 12. bab Kuraklık sırasında müşrikler Müslümanlardan şefaat diledikleri zaman bize Mansur el Ameş Ebudduha o da Mesrukh'tan takdis ettiği Mesrukh şöyle demiştir. Ben İbn Mesud'a geldim o şöyle dedi. Kureş kavmi İslam'a girmekte geciktiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların aleyhine dua etti de Onları bir kıtlık yakaladı ki o yıl helak oldular. Ölü hayvan eti yediler, kemikleri kemirdiler. Ebu Sufyan peygamberin yanına geldi. Ya Muhammed sen akrabayla ilgilenmeyi emrederek geldin. Senin kavmin ise helak oldu. Artık Yüce Allah'a dua et de, <gülüyor> dedi. Resulullah veya İbni Mesud o halde Sema'nın apaşikar duman getireceği günü gözetle Tuhan Suresi 10. ayetini okudu. Sonra Kureyşler tekrar kafirliklerine döndüler. Bu dönüşlerin cezası da Yüce Allah'ın şu karbidir. Çok büyük bir şiddet ve savretle çarpacağımız gün muhakkak ki biz intikam alıcılarız. Tuhan Suresi 16. ayet. Bugün Bedir günüdür. Buhari şöyle dedi. Ve Esbat İbni Nasr Mansur'dan isnadıyla şunu ziyade etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dua yaptı da Onlara yağmur ihsan olundu. Yedi gün yedi gece adam akıllı ıslandılar. Ondan sonra halk Yağmurun çokluğundan Şikayet ettiler. Bunun üzerine Resulullah ya Allah Etrafımıza yağdır. Üzerimize değil Diye dua etti. Başının üstünden bulut sıyrıldı. Etrafındakileri Etraflarındaki halk yağmurdan istifade etmeye başladı. 13. Yağmur çok olduğu zaman Havaleyna la aleyna etrafımıza üzerimize değil diye dua edilmesi babı. Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü hutbe yapıyordu. İnsanlar ayağa kalktılar ve ya Resulallah yağmur kıtaldı, ağaçlar kıpkırmızı olup kurudu hayvanlar helak oldu. Allah'a dua etti bize yağmur yağdırsın diye bağırdılar. Resulullah iki defa ya Allah bize yağmur ver, ya Allah bize yağmur ver diye dua etti. Allah'a yemin ederim ki o sırada biz gökyüzünde hiçbir bulut parçası görmüyorduk. Hemen bir bulut çıktı ve yağmur yağmaya başladı. Resulullah minberden indi de namaz kıldırdı. Namazdan çıktığı zaman yağmur ondan sonraki cumaya kadar hep yağıp durdu. Öteki cuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe yaparken halk yine kendisine doğru evler yıkıldı, yollar kesilip kapandı. Allah'a dua etti bize bulutları hapsetsin diye bağırdılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Sonra Allahumma haveleyna ve la aleyna yani, Ya Allah etrafımıza yağdır, üzerimize değil diye dua etti derken Medine'nin üstü sıyrıldı. Bulutlar Medine'nin etrafına damlarken Medine'ye bir damla düşmüyordu. Medine'ye baktım, o taçla sarılmış bir baş gibiydi. 14 Yağmur isteme duasında ayakta dikilerek dua etmek babı ve bize Ebu Nuhayn Zübeyir'den o da Ebu İshak'tan şöyle dedi. Abdullah İbni Yezid el-Ensari yağmur duası için sahraya çıktı. Yanında el Bera İbni Azib ile Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh varlardı. Abdullah, sahrada yağmur isteme duasını şöyle yaptı. Minber kurmadan cemaatle birlikte ayağa kalktı, istiğfar ve dua etti. Sonra kıraati açıktan okuyarak iki rekat namaz kıldırdı. Sonra ezan okut bunda ezan okutmadı. İkamet de yaptırmadı. Ebu İshak, bu Abdullah İbni Yezid peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü demiştir. Ez Zuhri şöyle demiştir. Bana Abbad İbni Temim tahdis etti. Ona da amcası Abdullah İbni Zeyd el-Mazini ki o peygamberin sahabelerinden idi. Şöyle haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendileri için yağmur isteme duası yapmak üzere insanların namazgaha çıkardı. Sahrada ayağa kalktı, ayakta dikilerek Allah'a dua etti. Sonra kıble tarafına yöneldi. Üst elbisesini tahvil eyledi. Nihayet insanlara yağmur ihsan olundu. 15. Yağmur isteme duası, namazında kıraat açıktan okuma babı. Abdullah İbni Zeyd el-Mazini radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yağmur isteme duası yapmak üzere namazgaha çıktı. Dua etmek üzere kıbreye yöneldi. Ridasını, üst elbisesini tahvil etti. Sonra iki rekat, rekat namaz kıldırdı. Bu iki rekat içinde kıraati açıktan okudu. 16. Bab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yağmur isteme duasında sırtını insanlara nasıl çevirdi? Abdullah İbni Zeyd el mazini şöyle radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben yağmur isteme duası yapmak üzere sahraya çıktığı gün peygamberi gördüm. Ravi dedi ki derken arkasını insanlara döndürüp dua etmek üzere kıbreye yöneldi. Sonra ridasını tahvil etti. Sonra bize içlerinde kıraatı açıktan okuyarak iki rekat namaz kıldırdı. 17 Yağmur isteme Namazı 2 rekattır babı Bize Sufyan İbni Uyayna Abdullah İbni Ebi Bekir'den O da Abbad İbni Temim'den O da amcası Abdullah İbni Zeyd'den Tahdis ettik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yağmur isteme duası yapmış ve Ridasını kalp etmiştir 18 Sahra namaz yanında yapılan Yağmur isteme duası babı bize Sufyan İbni Uyayna Abdullah İbni Ebi Bekir'den tahsis etti. O da Abbad İbni Temim'den işitmiştir. O da amcası Abdullah ibni Zeyd'den. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yağmur isteme duası yapmak üzere sahra namazgahına çıktı. Orada kıbleye yöneldi. İki rekat namaz kıldırdı ve iddiasını tahvil etti. Sufyan dedi ki, bana el mesudi Meskul Abdullah'ın babası olan Ebu Bekir'den haber verdi. O kalp etmeyi tefsir ederek jelasının sağ yanını sol yanı üzerine getirdi demiştir. 19. Yağmur isteme duasında kıbleye yönelmek babı Abdullah İbni Zeyd el Ensari radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırmak üzere sahra namazgahına çıktı. Dua ettiği yahut etmek istediği zaman kıbleye yöneldi ve ridasını tahvil eyledi. Ebu Abdullah el-Buhari der ki, Bab hadisin ravisi olan Abdullah İbn-i zeyd Yağmur isteme duasında ayakta dikilerek dua etme babında geçen birinci ravi ise Kufi'dir. O Abdullah İbn-i el-Kufi'dir. 20. insanların yağmur isteme duasında imamın el kaldırmasıyla beraber ellerini yukarıya kaldırmaları babı. Eyyub İbni Süleyman da şöyle dedi. Bana Ebubekir Bekir İbni Ebi Uveys Süleyman İbni Bilal'dan tahsis etti. Yahya İbni Said şöyle dedi. Ben Enes İbni Malik'ten işittim. O şöyle dedi. Sahra ahalisinden Arabi bir adam Cuma günü Resulullah'a geldi. Ya Resulallah hayvanlar helak oldu. Çoluk çocuk helak oldu. İnsanlar da helak oldu dedi. Resulullah iki elini kaldırıp dua etti. İnsanlar da Resulullah'la beraber ellerini kaldırıp dua ettiler. Enes dedi ki, henüz mescidden çıkmamıştık ki üzerimize yağmur yağmaya başladı. Artık öteki cuma olunca kadar üzerimize hep yağmur yağdı durdu. O zat Allah'ın peygamberine geldi ve ya Resulullah yolcular... Yolların kapanılığından artık usandı ve yollar geçilmez oldu dedi. Ve Ümeys'i şöyle dedi. Bana Muhammed İbni Cafer, Yahya İbni Said Elş ile Said ile Şerik'ten tatil settik. O ikisi Enes'ten işitmişlerdir. Enes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki elini ben koltuk altlarının beyazlar görünceye kadar kaldırdı demiştir. 21 bir. Yağmur isteme duasında imamın kendi elini yukarıya kaldırması babı. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir duasında ellerini yukarıya kaldırmazdı. Yalnız yağmur isteme duası müstesna. Çünkü Peygamberimiz de ellerini koltuk altlarının beyazı görünceye kadar kaldırırdı. 22- Sema yağmur yağdıracağı zaman söylenecek olan söz babı. Ve i̇bn Abbas Kesayibin yağmurdur dedi. i̇bn Abbas'tan başkası da sahabe yesubu ve Esabe dedi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yağmuru gördüğü zaman Allahümme sayyiben nafiyan ya Allah bize faydalı yağmur ver derdi. Bu hadisi Ubeydullah'tan rivayet etmesinde ona El-Kasım i̇bn Yahya utabat etmiştir. Bu hadisi El-Evza'yı Akil'de Nafi'den rivayet etmiştir. 23. Yağmur yağarken yağmur taneleri kendi sakalı üzerinde aşağıya doğru yuvarlanıncaya kadar yağmura tutulan yahut da tutulmak isteyen kimse babı. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh tahdis edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlara bir kıtlık isabet etti. Bir cuma günü Resulullah minberin üzerinde hutbe yaparken Arabi biri ayağa kalktı ve ya Resulullah mallar helak oldu. Çoluk çocuk aç kaldı. Bizim için Allah'a dua et de bizleri suya kandırsın dedi. Enes dedi ki Resulullah iki elini kaldırdı. Bu esnada gökyüzünde Hiçbir bulut parçası yoktu. Enes dedi ki, dağlar gibi bulutlar yahut bulutlar dağlar gibi gökyüzüne hücum etti. Sonra minberinden inmemişti ki, ta ki ben yağmur tanelerinin onun sakalı üzerinden aşağıya doğru yuvarlandıklarını gördüm. Enes dedi ki, o günümüz, ertesi gün, daha ertesi gün ve onu takip eden gün, ta öteki cumaya kadar hep üzerimize yağmur yağdı durduk. Ertesi cuma yine o Arabi yahut ondan başka bir kimse ayağa kalktı ve Ya Rasulullah artık binalar yıkıldı. Mallar suda boğuldu. Bina aleyh bizim için Allah'a dua ediver dedi. Bunun üzerine Rasulullah iki elini kaldırdı ve Ya Allah etrafımıza yağdır, üzerimize değil diye dua etti. Enes dedi ki böyleyken eliyle semadan hangi tarafa işaret ettiyse orası açıldı ve Medine Üstü açık bir alan gibi oldu. Kanaat vadisi bir ay mütemadiyen aktı. Herhangi tarafta kim geldiyse muhakkak bol bol yağmur yağdığını söyledi. 24. Bat. Rüzgar estiği zaman ne yapılır? Bana Hümeyt et-Tavil haber verdi ki o Enes radiyallahu anh şöyle derken işitmiştir. Şiddetli bir rüzgar estiği zaman bundan dolayı peygamberin Yüzünde bir endişe endişe derhal belli olurdu. 25 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ben sabah rüzgarı ile yardım olundum sözü bağlı. Bize şube Er Hakem'den o da Mücahit ibni Cebir'den o da İbni Abbas radıyallahu anh'tan tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben sabah rüzgarı ile yardım olundum. at kavmi ise batır rüzgarıyla helak olundular buyurdu. 26 Zerzeleler ve alametler, büyük hadiseler hakkında denilenler bağlı. Ebu Hureyre Radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim olmadıkça, zerzeleler çoğalmadıkça, zaman yaklaşmadıkça, fitneler meydan alıp galip gelmedikçe, öldürmek ve ancak öldürmekten ibaret olan her çoğalmadıkça, sizlerde mal pek çoğalıp sel gibi akıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Bize İbn-i Nafi'den, o da İbn-i Umer'den olmak üzere tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme bariklena fi şamina ve yemenina ya Allah Şam'ımıza ve Yemen'imize bize bereket ihsan et buyurdu. Bazı kimseler ve fi necidina, necdimize de diye niyazda bulundular. Resulullah tekrar Allah'ım'a barik lena şamina ve Yemenina buyurdu. Onlar yine fi necidina deyince zevzeleler ve fitneler işte oradadır. Şeytanın karnı yani hizb ve ümmeti de oradan çıkacaktır buyurdu. 27 yüce Allah'ın ve rızkınızı siz her halde tekzibe mi kalkışırsınız? El vaka suresi 82. ayet kavli babul <gülüyor> İbn Abbas rızka yerine şükra komu demiştir. Zeyd ibn-i Halid el-Cuhani anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de geceleyin yağın, yağmurdan sonra bize sabah namazı kılırdı. Namazdan çıkınca yüzünü cemaate döndürdü de bilir misiniz Rabbiniz ne buyurdu diye sordu. Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Dedi ki kullarından kimi bana mümin, kimi kafir olarak sabaha ulaştı. Her kim Allah'ın fad ve rahmeti ile üzerimize yağmur yağdı dedi ise, işte o bana iman etmiş. Yıldıza iman etmemiştir. Her kim falan falan yıldızın nevi yani batıp doğması üzer, ile üzerimize yağmur yağdı dedi ise, işte o da bana iman etmemiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu. 28. Bab Allah'tan başka hiçbir kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilemez. Ve Ebu Hureyre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şöyle dedi: Gayetten bir şey var ki, onları Allah'tan başkası bilemez. İbni Ömer Radyallahu Anh şöyle demiştir: Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Kaybin anahtarı beşdir ki, onları Allah'tan başkası bilemez. Yarın ne olacağını hiç kimse bilemez. Rahimlerde olacak şeyi hiçbir kimse bilemez. Hiçbir nefis yarın hayır ve şer ne kazanacağını bilemez. Keza hiçbir nefis hangi arzda öleceğini bilemez. Hiçbir kimse de yağmurun ne zaman geleceğini bilemez.